Bismillahirrahmanirrahim Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden O'na sınırız. Allah kime hidayet ederse, O'nu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa, O'na hidayet verici yok.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 Hepinize nasip etsin. Kardeşlerim bugün sıralı derslerin altıncısını işleyeceğiz inşallah. Allah bizlere anlatma, hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Bugünkü sohbetimizin konusu Cibril hadisinde iman nedir sorusunun altıncı rükmü olan kadere iman üzerine olacak inşallah. Kardeşlerim, iman kalpten tasdik, dille tasdik, azalarla tasdik, artar ve eksilir dedik. Ve iman şube şube, küfür de şube şube dedik. Kader iman da imanın esaslarının altıncısıdır. Çünkü Cibril'in ve vesselam'a imandan sorduğu hadiste, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerriyle kadere inanmandır buyurmuştur. Kardeşlerim, kader Allah'ın kulları üzerinde bir sırrıdır. Konuşulacak her şey, anlatılacak her mesele, Kur'an ve sünnetten delinlendirilmesi gerekir. Arapların dediği gibi Kader Kapağı kapalı Bir kazana benzer Sen kepçeni atarsın Ne gelirse Bahtına derler Kardeşlerim Kaza lugatta bir araya Birkaç manaya gelir Bildirme Haber verme Emretme Zorlama Yaratma hükmetme, bir işi sona erdirme, irade etme, söz verme, açıklama ve eda etmektir. Kader de rugatta, hükmetme, güç, miktar, yüceltme, bilme, bölme, derin bilgi, eşitleme, hazırlama, bir şeyi diğer bir şeyle karşılaştırma, kuvvet ve imkan tanıma Düşünme, düşünmeye sevk etme, Eşyada bazı özellikleri meydana getirme, Allah'ın kulları hakkında verdiği hüküm diye gelir lukatta. Kardeşlerim, ıslahı olarak, Baktığımızda ise, Allah'ın kazası kaderden önce gelir kaza Allah'ın yarattıkları hakkında gelecekteki durumlarını ezeli bilmesi, kader ise bu yarattıkları ezeldeki bilgisine uygun olarak bir fiil yaratmasıdır. Kadere inanmanın anlamına gelince kardeşlerim, önce her mükellefin hayrı ve şerriyle kadere iman etmesi gerekir. Bu imanın özelliklerinde ve temel esaslarından biridir her mükellefin Allah'ın kullarının işlerini ve gelecekte mahlukatla ilgili peş peşe meydana gelecek olayları ilk önceden bildiğine inanması gerekir aynı şekilde Allah'ın mahlukatı yarattığı anda kendine mahsus kaderinde nasıl tayin etmişse o şekilde yarattığına inanması gerekir. Her şey onun takdiri ve dilemesiyle olur. Kulların dilemeleri ancak Allah'ın onlar için dilemede bulunduğu anda geçerlidir. Allah dilerse olur, dilemezse olmaz. Onun hükmünü geri çeviren hiçbir şey yoktur. Evet kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin. Kadere iman iki mertebededir kardeşlerim. Her mertebe iki şeyi içine alır. Birincisi Allah bütün mahrekatı her şeyi bilen bilir. İnsanlar onun ezeli ilmine göre hareket eder. Allah yarattıklarının bütün durumlarını yani kendisine itaatlerini, günahlarını rızıklarını, ecellerini ezelden bilir. Yüce Allah levh-ü yaratılış miktarını yazdı, Allah'ın ilk yarattığı şey de kalemdir kardeşlerim. Allah kaleme yaz dedi. Kalem ne yazayım dedi. Allah kıyamete kadar olacakları yaz buyurdu. İnsanın başına gelen belalar, onu yanıltmak için veya onu yanıltan şeylerde ona bela olarak gelmiş değildir. Kalemin mürekkebi kurudu, sayfeler dürülmüştür kardeşlerim. Aleyküm selamlar, Amitırla, hoş geldiniz. İkincisi ise, yani ikinci mertebe ise Allah'ın Azze ve Celle'nin kuvvetli dilemesi ve her şeyi kaplayan gücüdür kardeşlerim. Bu Allah'ın dilediğinin olacağına, dilemediğinin olmayacağına inanmaktır. Göklerde ve yerde meydana gelen her bir hareket ve sukun ancak O'nun dilemesiyle olur. Aleykümselam ve O'nun mülkünde dilemediği hiçbir şey olmaz kardeşlerim. Varlık olarak veya yokluk olarak her şeye Allah'ın gücü yeter. Yerde ve gökte bütün varlıkları yaratan Allah'tır. Başka hiçbir yaratıcı yoktur. Bununla birlikte o kullarına kendisine ve gönderdiği peygamberlere itaat etmelerini emretmiş, isyan etmeyi yasaklamıştır. Burayı çok güzel anlamamız gerekir kardeşlerim. Allah kendisinden korkanları çok iyilikte bulunanları Adaletli davrananları sever, fasıkları sevmez. Hayasızlığı ve kötülüğü emretmez, kulların kafir olmalarına razı olmaz. Toplumda bozukluk meydana getirenleri sevmez. Sesin net mi? Bir kardeş özelden ses bozuk diyor. Ses net mi kardeşler? Kardeşlerim işleri gerçekte kullar yapmakta ve Allah Azze ve Celle de onların fiillerini yaratmakta. Kullarından bazıları mümin, bazıları kafir, bazıları iyi, bazıları kötü, bazıları namaz kılar bazıları oruç tutar. Kullar kendi işlerinde kudret sahibidirler. Onların iradeleri vardır. Allah da kulları ve onların güç ve iradelerini yaratandır. Bu iki mertebede dört şıkkı içerir kardeşlerim. Yani kaza ve kadere inanmanın dört rübnu vardır. Bu dört rübne inanmayanın kaza ve kadere inanmamıştır demektir. Bunlar şunlardır kardeşlerim. Birincisi Allah'ın Yaratılmadan önce eşyayı bilmesi, eşyayı yazması, eşyayı dilemesi, eşyayı yaratması. Yani ilmi, yazması, dilemesi ve yaratmasıdır. Kaderin aslı, Allah'ın kullar üzerinde bir sırrı olmasıdır kardeşlerim. Allah hepimize anlayış versin. Bu sırrı ne kendisine yakın olan melekler, ne bir peygamber bilebilir. Bu konuda çok fazla derinlere dalma ve çok düşünme Allah'ın yolundan ayrılma ve azgınlığa gitmek demektir. Bundan şiddetle sakınmak gerekir. Bu insana şeytandan fısıltılara yol açar. Allah'ın Allah kaderin bilgisini insanların gözlerine saklamış bu konuyu çok merak etmeyi de yasaklamıştır. Allah Azze ve Celle kitapta kardeşlerim, Aleykümselam Miramut'un hoş geldiniz. O yaptığından sorumlu değil. Ancak insanlar yaptıklarından sorumlu tutulacaktır buyurmuştur. Allah Azze ve Celle'ye niçin yaptın diyen Allah'ın kitabındaki hükmü kabul etmemiş ve kafir olmuş demek. Evet kardeşlerim. Ama şöyle bir soru gelebilir bu noktada. Allah razı olsun İsmail. Sana da inşallah. Allah sevmediği ve razı olmadığı bir şeyi nasıl ister ve yaratır? Buzu ve çirkin görmesi bu iradesiyle nasıl bir arada olabilir diye bir soru gelecek olursa kardeşlerim, istemek iki türlüdür. Kendin için istemek ve başkası için istemek. Kendin için istemek, zatına sevimli ve matluptur. Ve bunda zatı için bir hayır vardır. Bu, iyi gaye ve hedefleri murad etmektir. Başkası için istenen, bazen isteyenin kendisi için maksut olmadığı bir şey olabilir. Kendi şartına göre bunda bir fayda olmayabilir fakat o şey istediğine bir vesile bir araçtır. Kendi nefsi ve zatı açısından o şey çok çirkin görülmektedir fakat onun muradını meydana getirmek için bir yandan da olmasını ister. İşte burada iki irade, istek bir araya gelir. Kızgınlık ve istemek. Bunlar birbirine zıt olmaz. Çünkü ilgili oldukları şey değişiktir. Bu istenmeyen bir ilaç gibidir. İlaçı içen, onda kendisi için bir şifa olduğunu bilir, mikroplu organın kesilmesinde, diğer organları için bir kurtuluş olduğunu bilir. Maksadına ulaşmak için, zorlu mesafeleri kat eder. İnsanlar, hatta akıllı insan, bu istenmeyen durumlara, genel itibarıyla tam olarak bilmeden girişir. İşte sonucunu bilen Allah'ın durumu neden böyle olmasın? Allah bir şeyi çirkin görür ve bu başkası hakkındaki iradesine ters olmaz. Bundan dolayı Allah itaatın, amellerin, itikatların, iradelerin bozukluğunun özü olan iblisi yaratmış şeytan kulların birçok yönden bozulmasına ve Allah'ı gazaba getiren işleri yapmasına vesile olur. Allah onun şerrinden bizleri korusun kardeşlerim. Kardeşlerim kaderde dikkat edilmesi gereken çok önemli unsurlar vardır. Çok önemli unsurlar vardır. Sapıklık ve isyana kaderi bahane getirmek çok yanlış bir yoldur. Müşrikler kendi şirklerine Allah'ın dilemesini bahane etmek istemişler ve Allah dilemeseydi kendilerinin müşrik olmayacağını söylemişlerdir. Bu alan bu konudaki delilleri puta tapanlar Allah dileseydi Babalarımız ve puta, biz puta tapmayız ve hiçbir şey haram kılmazdık diyecekler. Onlardan öncekiler de bizim şiddetli azabımızı tadana kadar böyle demişlerdi. Onlara bize karşı çıkabileceğiniz bir bilginiz var mı? Siz ancak zanna uyuyorsunuz ve sadece tahminde bulunuyorsunuz. Üstün delil Allah'ın delilidir. O dileseydi hepinize doğru yola ayeti. Yani Enam e, 149. ayet, 118. ayet bunlara nedir? Tam bir cevaptır kardeşlerim. Kur'an müşriklere iki açıdan cevap veriyor buradan. Aleyküm selamlar hoş geldiniz. Birincisi Allah kafirlere azabını tattırdı. Onlara cezasını indirdi. Eğer onlar suçları, günahları, küfrü ve Allah'a ortak koşmayı seçselerdi, Allah onları azap, azap etmezdi. Çünkü o adildir ve zerre miktarınca zulmetmez kardeşlerim. İkincisi ise bu yanlış zanları onların Allah'ı ve dinini bilmemelerinden dolayıdır. Onların bu konuda dayanacakları bir bilgi de yok. Onların küfrü sadece Allah'ın dinine karşı isyan ve peygamberinin dilinde indirdiği hakka karşı bir iftiradır. Buna göre onların iddiaları zanna dayalı kesin bir delil dayanmayan bir iddiadır. Bu şekilde demek ki kaderi mazeret beyan eden ancak kafir ve isyankardır, müşriklerdir. Allah Azze ve Celle onlara eğer İnkar ederseniz bilin ki Allah sizden müstahanidir, kullarının inkarından hoşnut olmaz, eğer şükrederseniz sizden hoşnut olur diyor. Evet kardeşlerim, Rabbim hepimize iyi ameller işlemeyi, takvada yarışmayı nasip etsin. Allah kulları için küfre veya fenalıkları işleyerek günahkar olmaya asla razı olmaz. Allah bunu emretmez ve zorlamaz da. Allah kulları için dünyada ve ahirette hayrı ister. Allah Kuranda kullarına kendine iman edilmesini, kulluk edilmesini ve kendi yolu üzere dost doğru olunmasını emretmiştir. O halde insanların sapıtmasına, inanç ve din yönünden Allah'ın emrinden ayrılmasına razı olmaz. Ve bu sapkınlara da sonra da kaza ve kaderi bahane etmelerine de asla müsamaha etmez kardeşlerim. Rabbim kadere imanda müşkülatı olmayanlardan eylesin bizi. Hı. Kardeşlerim kader meselesinde önemli noktalardan bir tanesi de kader başka bir kaderle giderilir. Kadere iman Hiçbir şekilde günah işlemek için cüretkarlığa bir yol, günahlara sebep, Allah'ın zorlamasına bir mazeret olamaz. Kadere iman ancak yüce amellerin ve büyük gayelerin gerçekleşmesine yol olabilir. Kader, başka bir kaderle giderler dedik. Açlık, toklukla, susuzluk kaderi, suya kanma kaderiyle. Hastalık kaderi tedavi kaderiyle, tembellik kaderi çalışma kaderiyle giderler kardeşlerim. Bir gün Allah kendisine merhamet etsin, Ömer Şam'a doğru yola çıktığında, bazıları orada veba hastalığının olduğunu söylüyorlar. Ömer, muhacir ve ensara danışarak, Zeba hastalığının duyduğu yere girmemeyi ve dönmeyi emre diyor. Ebu Ubeyde bin Cerrah Allah'ından da razı olsun. Ey Ömer diyor, Allah'ın kaderinden ne kaçıyorsun? Ömer bakıyor ki bunu söyleyen ümmetin emini Ebu Ubeyde bin Cerrah. Aleykümselamlar, otur hoş geldiniz. Keşke diyor bunu sen söylemeseydin. Evet, biz Allah'ın bir kaderinden diğer bir kaderine kaçıyoruz. Söyle bakalım, senin develerin olsa ve biri otlak, diğeri kurak, iki yanı olan bir vadiye gitse, otlak veya kurak yerde otlatman Allah'ın kaderiyle midir? Burada maksat, Ömer hastalık ve taun kaderinden sıhhat ve afiyet kaderine kaçıyor. Bu şekilde otlak ve kurak yerleri örnek veriyor. Yani develeri kurak yerden otlak yere götürme bir kaderden diğer bir kadere geçiştir. Allah hepimize anlayış versin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cehalete bilgiyle, hastalığa ilaç ve tedaviyle, küfür ve isyana cihat ile karşı koymuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın galip geldiği savaşları Allah'ın kader ve dilemesine göre hareket eden yüksek iradesinin görüntülerinden biridir. Kardeşlerim, Allah hepimize anlayış versin. Kadere imanda sebeplere yapışmak illeti vardır. Kadere inanmakla beraber sebeplere yapışmamız ve her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'a tevekkül etmemiz gereklidir. Bu konuda birçok naslar gelir kardeşlerim. Mesela Tevbe 105'te Peki istediğinizi işleyin Allah, peygamberi ve müminler işlediklerinizi görecektir. Tevbe 41'de isteyen istemeyen hepiniz savaşa çıkın. Allah yanında mallarınızla canlarınızdan cihad edin. Namaz bitince yeryüzüne yayılın. Allah'ın lütfundan rızık isteyin diyor Cuma suresinde. Allah aleyhi ve Vesselam sizden birinizin bir kucak odun demetlemesi, sonra bu demeti sırtına yükleyip onu satması, kendisi için verecek yahut vermeyecek olan bir kimseye gidip istemesinden elbette çok daha hayırlıdır diyor. Evet kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin, imanımız artırsın. Evet, Demek ki kaderde sebeplere sarılma söz konusu. Sebeplere yapışma. Elbette rızık Allah. Ama rızıkta sebeplere yapışmayı bizlere emrediyor. Aleykümselamun Tanrı hoş geliyor. Yine kardeşlerim Allah Resulü ve Sellem bir sözünde kıyamet kopmak üzere iken bile olsa biriniz elinde bir fidan varsa gücü yeterse hemen bunu diksin diyor. Bir hadiste her derdin bir devası var. Binaenaleyh her devasına denk gelindiği zaman aziz ve celil olan Allah'ın izniyle o dert iyi olur diyor. Yine bir hadiste Hüsame diyor ki, peygamberin yanındayken köylüler geldi ve Ya Resulullah, tedavi olalım mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Evet, ey Allah'ın kulları tedavi olun. Zira Allah hiçbir dert yaratmadı ki, onun şifası olmasın. Yaşlılık müstesna. Evet. Peygamberimiz, meşru sebeplere sarılmanın da kader olduğunu biliyor. Evet. Allah hepimize anlayış versin kardeşlerim. Allah hepimize anlayış versin. Ebu Hüzeyme diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulullah okunarak veya ilaçla tedavi olalım mı? Korktuklarımızdan sakınalım mı? Bu Allah'ın kaderini geri çevirir mi? Soruyu görüyor musunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, o da Allah'ın kaderi değil mi? buyurmuştur. Bu da Allah'ın kaderi değil mi? Kardeşlerim, tevekkül sebeplere yapışmakla olur. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, eğer inanıyorsanız Allah'a güvenin diyor. İnananlar ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer diyor. Evet. Allah kendisine karşı gelmekten sakınan kimseye kurtuluş yolu sağlar. Ona ummadığı yerden rızık verir. Allah'a güvenen kimseye o yeter. Allah buyruğunu yerine getirendir. Allah her şeyi bir ölçüyle var etmiştir. Diyor. Rabbim hepimizin imanını artırsın kardeşlerim. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl derdi. Ey Allah'ım sana teslim oldum. Sana inandım. Sana tevekkül ettim seni vekil edindim, senin adına düşmanlık yaptım diye dua eder. Allah bizlere de böyle dua etmeyi, böyle teslim olmayı nasip etsin kardeşlerim. Bakın Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve Selam bir gün sözünde Aleyküm selam Ramutullah, hoş geldin. Evet. Şayettir siz Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz, Allah sizi aç karnına yuvadan havalanıp tok karnına dönen kuşlar gibi rızıklandırırdı. Şayet siz Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz, Allah sizi kuşları rızıklandırdığı gibi rızıklandırırdı. Kursakları boş olarak sabah erkemden çıkar, karınları şiş olarak akşam dönerdi. Allah anlayışınızı arttırsın kardeşlerim. Demek ki doğru bir tevekkül ancak çalışmayla olur kardeşlerim. Allah kuşları yuvalarında rızıklandırmamış. Onlar sabah gitmiş, akşam dönmüşler. Evet. Kardeşlerim, kaderde yanlış anlaşılan noktalardan birisi de bu. Bazı insanlar, Tevekkülün ve sebeplere yapışmanın çalışmaya engel olduğunu zannetmişlerdir. Şeytan onlara vesveseyi bu yönünü vermiştir. Halbuki bakın, kuşlar yuvalarından aç karnı havalanmış, tok karna dönmüş. Yuvalarında rızıklandırılmamış bir çalışmış ve bu çalışmanın akabinde Allah Azze ve Celle bir şey vermiş. Yani sebepleri etmiş bütün işler önceden takdir edildiğine göre sebeplerle ilgilenmeye gerek yoktur diyen ancak şeytanın vesvesesine uyan insanlardır. Bu çok bozuk bir düşüncedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en iyi Allah'a tevekkül edendi savaşında bile zırh giyerdi. Para kazanmak için pazarda dolaşırdı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam savaşta Zırh üzerine zırh, hatta bir savaşta üç tane zırh giymiştir. Bu zırh giymesi, onun Allah'a tevekkülünün azlığından mı kardeşlerim? Allah hepimize hayır versin, anlayış versin. Tevekkül, sebeplere yapışmaya engel değildir kardeşlerim. Tevekkül ancak sebeplere yapışmakla olur? Aksi takdirde bu ihmalkarlık bozuk bir tevekküldür. Kardeşlerim tevekkül, tevhidin de en önemli unsurlarından bir tanesidir. İstenilenin elde edildiği, istenmeyenin def edildiği en büyük bedeldir. Sebepleri inkar edenin tevekkülü doğru değildir. Fakat sebeplere tamamen meyletmeme ve kalbin ilişkisini kesme, tevekkülün tamam oluşundandır. Kalbinin hali Allah ile bedenin hali de sebepler ile kaim olmalıdır. Sebepler Allah'ın hikmetinin, emrinin ve dininin meydana geldiği yerlerdir. Tevekkül onun Rablığını onun kaza ve kaderine bağrıdır. Tabi her şeyin en iyisini bilen Allah'tır kardeşlerim. Sebeplerin belli sonuçları ancak Allah'ın izniyle meydana getireceği de bilinmesi gerekir. Sebepleri yaratan Allah müsebbet ve sonuçları da yaratır. Nasıl isteyenin sebeplere yapışarak evlenmesi gerekirse, evlilik bazen nesil meyvasını verir, bazen vermez. Bu da Allah'ın iradesiyle olur kardeşlerim. Çünkü Rabbimiz subhanahu ve teala dilediğine kız dilediğine erkek çocuk verir. Yahut hem kız hem de erkek çocuk verir. Dilediğini de kısır bırakır. O bilendir. Her şeye kadirdir diyor Şura suresinde. İnsan toprağa tohumu atar. Bazen biter. Bazen bitmez. Bazen büyür meyve verir. Bazen vermez. Bu da Allah'ın iradesi ve dilemesiyle mi kardeşlerim? Rabbimiz subhanahu ve teala Vakıa suresinde demiyor mu? Söyleyin bakalım. Ektiklerinizi yerden bitiren siz misiniz? Yoksa biz mi bitiriyoruz? Dilersek biz onu çerçöp yaparız diyor. Sesim net değil mi? Aleyküm selam ve rahmetullah Hoş geldin hükâlde. Kardeşlerim insan... Bazen ilaç alır, şifa bulur. Bazen aldığında şifa bulmaz. Bu Allah'ın iradesi ve dilemesi ilendir. Çünkü Allah Azze ve Celle Yasin suresinde her şeyin hükümranlığı elinde olan ve sizin de kendisine döneceğiniz Allah münezzehtir. Diyor. Ve insan suresinde Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Evet kardeşlerim. Kader de yine önemli noktalardan bir tanesi kardeşlerim. İnsan hür iradesiyle mi hareket eder yoksa işleri tamamen yüce Allah mı yürütür? İmanın en önemli gereklerinden birisi Allah'ın geniş bir ilim sıfatı her şeyi kaplayan bir irade sıfatı ve tam mükemmel olan bir kudret sıfatı olduğuna inanlar. Allah dilediğini yapan ve yapılanları da bilir. Kardeşlerim, kaza ve kader inancı bu sıfatlara dayanır. Aleyküm selam ve Bunlara iman, Allah'a imanın tamamlayıcı bir parçasıdır kardeşlerim. Bu şekilde ancak Allah ilmiyle her şeyi kuşatır. Bütün mekanları ve zamanları kapsar. Bakın Allah Azze ve Celle kitabında yerde ve gökte hiçbir zerre Rabbından gizli değil. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü şüphesiz apaçık bir kitapladır diyor kardeşlerim. İşte bu kitabın sayfalarında kaza ve kader satırları yazılmış, işler bilinmiş, iyi kötü sonuçları açıklanmış. Fakat biz onların neler olduğunu nasıl bilebiliriz kardeşlerim? Kaza ve kader hayatın olayları, insanların işleri ve tasarruflarıyla ilgilidir. Bunlardan her birinin hükmü diğerinden ayrılır. Kardeşlerim, insan iradesinin etkisi olmadığı sorgulama ve hesaba çekilme olmayan işlere baktığımızda bazı işler sırf yüce kudret sahibi Allah'ın iradesiyle meydana gelir. İnsanlar bu işleri ister istemez kabullenirler. İster bunu hissetsinler, ister hissetmesinler. Çeşitli akıllar onlardaki zeka veya geri zekalılık sakin veya sinirli karakterler, uzun veya kısa boylu bedenler, güzellik veya çirkinlik, insanın doğduğu zaman dilimi, yetiştiği bölge, imkanlarından yararlandığı ana babası, kalıtım yoluyla kendisine geçen huy ve yöneliş, hayat, ölüm, sıhhat, hastalık, fakirlik, zengin gibi konularda, İnsanın hiçbir müdahalesi yoktur. Ve bunlar hakkında hiçbir sorguya da çekilmeyecektir. Allah Azze ve Celle kitabında şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz. Ana rahminde sizi bildiği gibi, dilediği gibi şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur, güçlüdür, hakimdür. Evet kardeşlerim, Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala Rabbın dilediğini yaratır ve seçer. Onlar için seçim hakkı yoktur. Yine Allah sana bir sıkıntı verse onu ondan başka kim giderebilir? Sana bir iyilik dilerse onun nimetini engelleyecek yoktur. Onu kullarından dilediğine verir o bağışlayandır, merhametlidir görüyün suresinde. Evet kardeşlerim Allah hepimize hayır versin. Kadere bu şekilde inanmak farzdır. Her mümin buna kalbinin derinliklerinden inanması gerekir. Geçmiş selefimiz de böyle inanmış. Ve bu onların işlerinde güzel bir şekilde gözükmüş. Bir mümin kendisine gelen belanın onu saptırmak için olmadığını Rızkının ve kendisine ayrılmış ecelinin yazılmış olduğunu bilirse, görevini tam bir güzel bir şekilde yapar. Kulağında şu ilahi prensip devamlı çınlar. De ki, Allah'ın bize yazdığından başkası başımıza gelmez. O bizim mevlamızdır. İnananlar ona güvensin diyor Tevbe suresinde. Allah hepimizin imanını artırsın. Tevhidini güzelleştirsin kardeşlerim. Kardeşlerim, kendisinde sorguya ve hesaba çekilme olan ihtiyari işler ancak insanın iradesine dayalı işlerdir. Bu işler, aynen kulluk dersinde de gündeme getirdiğimiz meselelere bakacak olursak, idrakla başlayıp teslimiyetle devam eden bu kullukta, bu işler akıllı ve buluğa ermiş bir insanın katıksız ve hür iradesiyle meydana gelirler. Bunlar da kulluk dersinde de gündeme getirdiğimiz gibi, insanın mükellef olduğu, sevap ve günahın ilgili olduğu işlerdir. Kardeşlerim, Allah hepimizin anlayışını artırsın. İslam dini, insanın bir takım güçler, melekeler, İstidatlarla yaratılmış olduğunu kesin olarak beyan etmiş. İnsanın bu gücünü iyiye veya kötüye yönlendirmesi mümkündür. İnsandaki güçlerin tamamı iyiye veya kötüye yöneliktir denmez. Çünkü Allah azze ve celle kitabında kişiye ve onu şekillendirene sonra da ona iyilik ve kötülük kabiliyeti verene andolsun ki yani Allah, insanı kendisinden korkmaya veya karşı gelmeye uygun, iyiliğe de kötülüğe de elverişli yaratmıştır. Burayı anlatabildim mi? Yani insan hem iyiliğe hem de kötülüğe meyilli yaratılmış kardeşlerim. Allah'ın verdiği akıl sayesinde insan, inanç konularında doğruyu yanlıştan, bir takım işleri de iyiyi kötüden sözlerinde de gerçeği yalandan ayırt edebilmektedir. Aklı olmayanın dini de yoktur. Ama akıl vahye dayandığı müddetçe akıldır. Kardeşlerim Allah hepimizin imanını artırsın. Ateşinden korusun. Allah insana doğruyu doğru bilme yanlışı yanlış bilme iyiyi yapmak kötüyü terk etme, doğru söyleyip yalandan kaçınma gücü vermiştir. Ve bakın insan fıtratına hiçbir zaman kendisine yalan söylenilmesinden hoşlanmamıştır. Ama yalana meyil Hiçbir zaman kendisine iffetsizlik yapılmasından hoşlanmamış ama kendisi meyil etmiştir. İnsan fıtratını Allah böyle yaratmış kardeşlerim. İnsanın iyi kötüden ayırabilen bir aklı, bir iş yapmaya elverişli gücü, açıkça belli bir metodu varsa ki, işler ayık bir akıl ve serbest hareket edebilen yönelimlerle meydana gelir. İnsanın serbest iradesi tespit edilmişse, fiillerindeki hür seçimi gerçekleşmiş olur. Bu şekilde kardeşlerim, insan ya mümin, ya da kafir olur. İsterse iyi işler yapar, isterse kötü işler yapar. Hür iradesiyle yaptığı bütün işler, mükellef olma sorumluluğu altında gerçekleşmiş ve bu işlerle sevaplaya günah elde etmiş olur. Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi, şüphesiz ona yol gösterdik. Buna kimi şükreder, kimi nankörlük eder diyor insan suresinde Allah'ım bizi şükredenlerden kılsın Beled suresinde biz ona eğri ve doğru iki yolu göstermedik mi diyor Allah doğru yolda olanlardan eylesin bizi Kevf suresinde de ki gerçek Rabbinizdandır dileyen inansın dileyen inkar etsin diyor Allah inananlardan kılsın bizi kardeşlerim. Rambut, hoş selam. Evet kardeşlerim. Kaderin bu çeşit işlere nispet edilmesi ki bu işler insan iradesiyle teklif çerçevesinde olan işlerdir. Yani Allah'ın ilminin her şeyi tam bir şekilde içine alması her şeyi kaplaması demektir. Fakat insanın hür iradesi olduğunu söylemekle işlerimizin ilahi bilgi dairesinden çıkmayacağını söylemek nasıl uyuşabilir denildiğinde buna cevap çok kolaydır kardeşlerim. Düşünün insan asık suratlı olarak aynanın karşısında dursa ne görür? Elbette asık suratlı olarak kendini görür değil mi? Bunda aynanın günahı mı var? Onun görevi karşında duran cismi şekliyle göstermektir. Aleykümselam. Aleykümselam. Eğer insan güler yüzdür dursa ayna da ona kendini güler yüzlü gösterir değil. Mi? İlahi bilginin yansıma alanı da bu şekildedir kardeşlerim. Aleykümselam. Selamünaleyküm. İnsanların amellerinde bir hareket meydana getirme ile ilgisi yoktur. O var olanı ortaya koyma ve açıklama durumundadır. Allah'ın bilgisi işleri takip eder, işler Allah'ın ilmini takip etmez. İlahi bilginin ayrıldığı en uç nokta şudur. O, yalnızca şu andaki olayları aşağı çıkarmaz. Geçmişteki ve gelecekteki olayları da açığa çıkarır. Evet. Burada şöyle bir soru akla gelebilir kardeşlerim. Kur'an'da Allah Azze ve Celle Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola eriştirir. Ayetinin manası nedir diye sorulacak olursa bu sorunun cevabı şöyledir kardeşlerim. Gerçek şu ki sapıtma veya doğru yolda olma bir takım önceden meydana gelmiş olay ve sebeplerin sonuçlarıdır. Nasıl ki yiyecekler gıda verir, su harareti keserse, bıçak keser, ateş yakar, aynı şekilde bir takım sebepler vardır ki hidayete, bir takım sebepler de vardır ki sapıtmaya götürür kardeşlerim. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Doğru yolda olma, güzel işlerin sonucu, Sapıtmak da kötü ve çirkin işlerin sonucudur. Hidayet veya sapıtma, Allah'a ancak bu işin sebep, sonuç ilişkisinin kanunları koymuş olması açısından ancak isnat edilebilir. Yoksa Allah, insanı sapıtmaya veya hidayete zorlamış değildir. Demek ki dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola eriştirir ayeti, içi doldurulmazsa çok çok yanlış anlaşılabilir. Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi doğrusu Allah dileyeni saptırır, kendisine yöneleni doğru yola eriştirir. Onlar inanmışlar, Kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşmuşlar. Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur diyor. Rak Suresinde. Demek ki ayetleri kendi başına ele almayacağız kardeşlerim. Yine Rabbimiz Fanehu ve Teala ama bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette yollarımıza eriştireceğiz diyor Ankebek. Yine Muhammed Suresinde doğru yolu bulanların ise Allah doğruluklarını artırır. Onların karşı gelmekten sakınmalarını sağlar diyor. Bakın ayetlerde geçen Allah'ın insanları doğru yola iletmesi onlara bir kitapta bulunma, onları iyi işler yapmaya muvaffak kılmasındandır. Kardeşlerim bu hidayet nefisle yapılan mücadelenin Allah'a dayanmanı ve onun vahyine ve doğru yolu göstermesine sımsıkı sarılmanın bir sonucudur. Sapıtma konusunda gelen ayetlere baktığımızda kardeşlerim, Allah bu misalle bir sinek yaratmakta birçoğunu saptırır. Birçoğunu da doğru yola getirir. Onunla saptırdığı yalnız fasıklardır ki onlar Allah'la beraber Sözleşmeyi kabulden sonra bozarlar. Allah'ın birleştirmesini buyurduğu şeyi ayırırlar ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. Zarara uğrayanlar işte bunlardır diyor Bakara 26. -25'de. Allah inananları dünya hayatında ve ahirette sağlam bir söz üzerinde tutar, zalimleri de saptırır. Allah dilediğini yapar diyor İbrahim Suresi. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim istiğfarı çok yaparsa o kişinin bütün darlıklarına bir çıkış yolu bütün kederlerine bir rahatlık vardır. O kişinin rızkı da ummadığı yerden gelir. Evet. Bundan dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok istiğfar ederdi kardeşlerim. Allah'a yemin olsun ki ben günde 70 kereden fazla Allah'a istiğfar ve teybe ediyorum derdi. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hepimize anlayış versin kardeşlerim. Allah dininde bizleri sabit etsin. Allah Resulü ve Vesselam istiğfarın en üstünü Ey Allah'ım sen benim Rabbimsin. Ben senin kulunum. Ben gücüm yettiği kadar senin vadin ve sözün cerniydi. Yaptıklarımın şerinden sana sığınırım. Üzerime olan nimetini ve günahımı itiraf ederim. Beni affet, zira günahları senden başka bağışlayan yoktur. Yok. Ve her kim bu istiğfarı akşam vakti söyler de o gece ölürse, muhakkak cennete gider. Her kim de sabah vakti söyler o gün ölürse, cennete gider demiştir. Allah devamlı zikredenlerden ödülür. Kardeşlerim, ahirette cezayı düşünen üçüncü sebep iyiliklerdir. Çünkü bir iyilik, on misli, bir kötülük, bir misliyle karşılık gelecektir. Allah Azze ve Celle iyilikler, kötülükleri götürür diyor. Aleykümselam ve Rahmetullah Aleykümselam Demek ki kader çok çok önemli meselelerden bir tanesi kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin kaderine iman sohbetimizin başında da dediğimiz gibi ya Allah'tan gelen ya da Resul'umdan gelen olacak onun dışında söz konuşma, bir şeyler zikretme, dinde yasaklanmış şeyler. Demek ki kadere giriş de, dört rukünden ibaret. Allah'ın ilmi, Allah'ın dilemesi, Allah'ın yazması, ve Allah'ın yaratması. Bir insan, başına bir şey geldiğinde, bu, Allah'ın takdiridir dediğinde demek ki Allah bunu biliyor. Allah bunu diledi. Allah bunu yazdı. Allah bunu yarattı. Buna inanan bir insan kadere, imana teslim olmuş insandır kardeşlerim. Demek ki buna çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kadere imanın faydaları pek çoktu kardeşlerim. Pek çoktu. Sebeplerin yerine getirilmesi esnasında Yüce Allah'a güvenip dayanma ve sadece sebebe güvenmeme çünkü her şey Yüce Allah'ın kaderiyle mi? Kişi maksadının gerçekleşmesi halinde kendini beğenmez. Çünkü o maksadın gerçekleşmesi ancak Yüce Allah'ın bir nimeti ve onun takdir ettiği hayır sebepleri ve başarı sebepleri ilendir. Kişinin kendisini beğenmesi ise bu nimete karşılık Yüce Allah'a şükür gerektirir. Allah hepimize hayır versin, kaderi hakkıyla anlamayı nasip etsin kardeşlerim. Çünkü her sanatçının sanatını yaratan da Allah'tır. Yüce Allah'ın kaderlerinden üzerinde cereyan eden şeylere karşılık ruhen huzurlu ve rahat olur insan. Sevdiği bir şeyi ele geçirememekten dolayı da hoşuna gitmeyen bir şeyin meydana gelmesinden ötürü huzursuz olmaz. Çünkü bütün bunlar göklerin ve yerin mülkü kendisinin olan Allah'ın kaderiylendir. Ve olanın meydana gelmesi kaçınılmaz bir şeydir. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam Müminin işine diyor, hayret edilir. Çünkü onun bütün işleri hayırdır. Ve bu müminin dışında hiç kimse için söz konusu değildir. Allah bizi müminlerden ödesin. Ona bir bolluk isabet etse şükreder. Ve bu onun için bir hayır olur diyor. Ona bir kötülük isabet etse sabreder. Ve bu da onun için bir hayır olur. Kardeşlerim, her meselede sapıtanlar olduğu gibi kader hakkında da iki tayife sapıtmıştır. Allah onların şerlerinden, görüşlerinden Muhammed ümmetini beri buyurur. Bunlardan birisi cebriye dediğimiz kullardır ki bunların görüşlerine göre kul amelini işlemeye mecburdur. Bu konu onun herhangi bir iradesi ve kudreti yoktur derler. İkincisi ise kaderiye dediğimiz insanlar da, bunlar da kul yaptığı işinde irade ve kudreti itibarıyla bağımsızdır. Yüce Allah'ın bu konuda meşiyet ve kudreti bir yetkisi yoktur derler haşa. Kardeşlerin birinci kesim olan Cebriye'nin görüşleri hem şeri delille hem de vahkayla çürüktür. Allah Azze ve Celle kulun bir irade ve bir meşiyetinin olduğunu tespit etmiş ve kulun amelini yine kula izafe etmiştir. İçinizden kiminiz dünyayı ister, kiminiz de ahireti ister diyor alimlanda. De ki o Rabbinizden gelen haktır. Artık dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Gerçekten bir zalimler için etrafını saran duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmış bir ateş hazırladık diyor ki Suresi'nde. Aleyküm Selam'ın hoş geldiniz. Kim salih amel işlerse kendi lehine, kim de kötülük yaparsa kendi aleyhine. Rabbim kullarına asla zulmedici değildir diyor şu sunette. Demek ki bu ayet olarak çürütülen vakaya geldiğimizde Kardeşlerim her insan yeme, içme, alışveriş gibi kendi iradesiyle yapmış olduğu ihtiyarı fiilleriyle sıtmadan dolayı titreme, duvardan düşme gibi iradesi olmaksızın yapmak durumda olduğu fiiller arasında farkı çok iyi bilir. O birinci tür işleri bizzat işleyip zorlama olmaksızın tercihi ve iradesiyle yaptığı halde İkinci tür işlerde bir seçim yoktur ve meydana gelen işler iradesiyle istememiştir. Allah hepimize anlayış versin. Şeytanın sapık görüşlerinden, resveselerinden bizleri uzak kılsın kardeşlerim. Aleyküm Hoş geldiniz. İkinci kesim Kadirye'nin görüşleri de hem şer'i delillerle hem de akli delillerle çürütülmüştür kardeşlerim şan Yüce Rabbimiz her şeyin yaratıcısı ve her bir şey onun meşiyetiyle meydana gelir. Allah kitabında kulların fiillerinin kendi meşiyetiyle meydana geldiğini belirterek, eğer Allah dileseydi, onlardan sonra gelenler kendilerine apaçık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat anlaşmazlığa düştüler. Kimi iman etti, kimi kafir oldu. Eğer Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat Allah, dilediği şeyi yapar, buyuruyor. Yine eğer biz dileseydik, her nefse elbette hidayetini verirdik. Fakat benden sadır olan cehennemi, bütünüyle cinlerden ve insanlardan elbette dolduracağım. sözü hak olmuştur, yerini bulacaktır, buyuruyor. Evet kardeşlerim kainatın tümü Yüce Allah'ın mülküdür. İnsan da bu kainatın bir parçasıdır. O halde o da Yüce Allah'ın mülküdür. Mülk altında bulunan bir varlığın gerçek malikin mülkünde izni ve meşiyeti olmaksın tasarrufta bulunmasına da imkan yoktur. İşte bu da kaderiyeye bir reddedir kardeşlerim. Allah hepimize bir anlayış versin. Sözlerimi toparlayacak olursam, imanın rükünlerinden altıncısı kadere imandır. Bunun da dört rükmü vardır. Allah'ın ilmi, dilemesi, yazması ve yaratmasıdır. Allah bu konuda hepinize anlayış versin. Cibril hadisine devam edecek olursak kardeşlerim Cibril'in iman nedir sorusundan sonra Allah Resulü ve Vesselam'a ihsan nedir diye bir sorusu var. Bu başlı başına bir konu başlı başında üzerinde durulması gereken meselelerden bir tanesidir. İhsan yüce Allah'a sen onu görüyormuşçasına ibadet etmelidir. Onu görmüyorsan dahi şüphesiz ki o seni görmektedir. Demek ki İslam hükünleri, iman hükünleri sonra da bunları düzgün bir şekilde yapabilmek için ihsanı güzel yakalamamız gerekir arkadaşlar. Aleykümselam hoş geldiniz. Çünkü Allah azze ve celle kitabında Allah sakınanlarla ihsan edicilerle beraber diyor kardeşlerim. Evet. evet. Demek ki ihsan Allah'a onu görüyor musun gibi ibadet etmek. Sen onu görmesen dahi o seni görür. Kardeşlerim bu çok çok önemli meselelerden bir tanesidir. İhsan, kötülük yapmanın zıttıdır. Bu da kişinin maruf olanı cömertçe işlemesi, rahatsızlık verecek şeylerden uzak durmasıdır. Malında, makam ve mevkiinde, ilim ve bedeninde, Allah'ın kulları için maruf olan işleri cömertçe yapmasıdır. Allah ihsanı yakalayanlardan eylesin kardeşlerim. Malını infak eder, ondan sadaka verir, zekat verir. Mal ile yapılan ihsanların en faziletli türü zekattır. Çünkü zekat, İslam'ın esaslarından ve onun pek büyük kurumlarından birisidir. Zekatsız kişinin Müslümanlığı da tamam olmaz kardeşlerim. Makam ve mevkide iyiliği yapmaya gelecek olursak şunu bilelim ki kardeşlerim insanların mertebeleri çok çeşitlidir. Kimisinin yöneticiler nezdinde bir değeri vardır. Bu durumda insan kendi değerini başkalarının iyiliği için kullanır. İşte böyle birisine bir adam gelip yöneticinin nezdinde kendisine şefaatta bulunmasını ister. O da ya ona gelebilecek bir zararı önleme, yahut da ona bir hayır sağlamak maksadiyle bir şefaatle bulunur. İlmiyle iyilikte bulunmaya gelince, bu da kişinin Allah'ın kullarına bildiklerini cömertçe öğretmesine Allah hepimizi bu konuda hırslı kılsın kardeşlerim. Bu iş ya ders halkalarında, yahut genel ve özel meclislerde, Ilmi öğretmekten gerçekleşir. Hatta bir kimse herhangi bir yerde olacak olsa, o insanlara bir şey öğretmesi şüphesiz ki hayır ve ihsan türündedir. Nerede oturursa otursun, hemen insanlara bir şey öğretme, vaaz etme, onlarla konuşmak suretiyle insanların sıkılmalarına sebep olmamak gerekir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve onun ashabı her zaman uygun zamanı kollar ve bu işi gereğinden fazla yapmazdı. Çünkü fazla konuşulduğunda nefisler usanır ve sıkılır kardeşlerim. Usandığı takdirde kişinin gücü gider, zayıflar hatta çokça kalkıp konuşanlar sebebiyle hayırdan hoşlanılmayacak hale dahi getirilebilir. Sıkılmadınız değil mi? İnsanların <gülüyor> bedenin ihsanda bulunmaya gelince kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir adama bineğine binmek üzere yardım edip de onu bineğine bindirmenin yahut da onun üzerinde eşyasını kaldırmanın da bir sadakadır demiştir. Hatta Kardeşine göstermiş olduğun bir güler yüz dahi sadakadan ve ibadettendir, buyurmuştur. Aleyküm selamlar. Düşünün bir adama yardım edip onunla beraber eşyasını kaldırmak, yahut da ona yol gösterme ya da buna benzer durumların hepsi ihsan kapsamını içerir kardeşlerim. Bunlar Allah'ın kullarına yapılan iyiliklerdendir. Kardeşlerim Allah'a ibadette ihsanı ele alacak olursak o Allah'a onu görüyormuşsun gibi ibadet etmen demektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi böyle bir ibadet yani insanın Rabbına onu görüyormuş gibi ibadet etmesi isteklen ve şevkle yapılır isteyerek ve şevk duyarak yapılan ibadet dolayısıyla insanın ruhunda böyle bir ibadeti yapma arzusu duyulur. Zira o, bu yolla sevdiği ve arzuladığı bir şeyi elde etmeye çalışır. Çünkü o Rabbına, onu görüyormuşçasına ibadet eder, böylelikle ona yönelir, ona döner, ona yakınlaşmaya başlar. O her türlü eksiklikten yüce ve münezzeh. Allah hepimize ihsanı bağışlasın kardeşlerim. Sen onu görüyor görmüyorsan dahi şüphesiz ki o seni görür. Kardeşlerim Allah kalplerimizi imanla kırıklıysın. Bu tür ibadet kaçış ve korku Allah'a yapılan bir ibadet. Bundan dolayı böyle bir ibadet ihsanın ikinci mertebesidir. Şayet yüce Allah'a onu görüyormuş ve onun rızasını istiyormuşçasına ibadet edemiyorsan, nefsini ona kavuşmak için teşvik edemiyorsan, o halde seni görüyormuşçasına ona ibadet et. Böylelikle ondan korkan, azap ve cezasından kaçan kimsenin ibadeti gibi ona ibadet etmiş olur. Allah hepimize hayır versin kardeşler. Allah hepimize hayır versin, ihsan etsin. Rahmana ibadet, onu sevmenin en ileri derecesidir. Ona ibadet edenin zilletiyle birlikte, işte bunlar Allah'ın, Allah'a azze ve celle'ye yaklaşmanın unsurlarıdır. Kardeşlerim, ibadet şu iki husus üzerinde yükselir. Sevginin en ileri derecesiyle zilletin en ileri derecesi. Sevgiyle Yüce Allah'ın ızası istenir, zillet ile de korku ve azaptan kaçış söz konusu olur. İşte Yüce Allah'a ibadette ihsan budur kardeşlerim. İhsan, Yüce Allah'a bu şekilde ibadet edecek olursa,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 insanın yaptığı ibadetini sahir insanların görmemesine ve Rabbına karşı yaptığı ibadetinin bir sır olarak kalmasına özellikle dikkat eder. Allah bizi bunlardan kılsın. Bundan bu ibadetinin açıkça yapılmasında Müslümanların ya da İslam'ın bir maslahatının bulunması hali müstesnadır. Evet kardeşlerim, İbadeti gizli yapmak daha uygun, kalbe daha faydalı, insana daha huşu verici, Yüce Allah'a daha çok yöneltilmiş olursa, ibadetleri kul gizler. Şayet ibadetlerini açıklamakla, İslam'ın şer'i hükümlerinin açığa vurulması suretiyle, İslam'a ve bu işi yapana uymak suretiyle Müslümanlara bir fayda sağlıyor ise, ibadeti açıklan yapmak, daha hayırlıdır. Mümin ibadetinde daha uygun olanı, daha faydalı olanı gözetir. İbadetinde daha uygun ve daha faydalı olan ne varsa elbette o daha mükemmel ve daha faziletlidir. Rabbim hepimizin imanını artırsın. Hakkı hak bilip yaşamayın. Batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Rabbim öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi, hayatımıza geçirmeyi ve Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ölmeyi nasip etsin. Bugünkü sohbetimiz inşallah buraya kadar. Rabbim hepimize anlayış versin. Yarın inşallah yine sıralı derslerimizi gücümüzün ispetinde devam edeceğiz. Panik Allah'ım, inna ve